TV ekranlarına hoş geldiniz. Fatih Savaş ile Ramazan Sofrasında bu akşam iki değerli konuğum var. Ulvi Alaca Kaptan hocamız ve Adem Gür abimiz bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul için ezan okundu. Allah kabul eylesin. Buyurun. Efendim iftarımızı açtık. Allah kabul eylesin. Şimdi değerli konuklarımla beraber çay eşliğinde inşallah evet. muhabbetimize devam ediyoruz. Hemen Ulu hocam tatlıya başladı. <gülüyor> güzel mi hocam? Evet. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Afiyet olsun. Sağolun. Ee, Adem abi iyisiniz? Allah razı olsun. Her şey yolundadır. Elhamdülillah. Bu arada Ulu hocam Adem abiyle ilk tanıştığımda sormuştum. Mesleğini nedir dedim. Morcuyum dedi. <gülüyor> yani böyle bir irkiyor insan değil mi? Mork denince hani ölüler evet. vesaire. Ama çok ulvi bir iş esasında. Hocam, ee, biz öncelikle sessiz insanların sesi olmaya çalışıyoruz. Ya Bir de zararsız onlar biliyor musunuz? Tabii. Evet. İnsanlar evet. mezarlıklardan korkarlar, siz cillerden kork. Yani bir <gülüyor> halk bir şey vardı tabir. E, ölüden değil, diriden evet. kork diye bir, böyle bir şey vardır ama Rabb'im ölümün de ömrün de hayırlı olanı nasip etsin. Amin, Allah razı olsun. Şimdi bizim bir oyunumuz var, başkasının ölümü diye sonra onu hatırlarken falan biraz okudum ettim de, biraz da düşündüm ölüm üstüne de. O, oyunda da da söylüyor böyle tip şeyler de. Başkasının ölümü çok enteresan bir laf. Diyor ki ölüm hep başkasının ölümüdür. Siz ölmezsiniz yani. Başkası ölüyor yani. Siz, onun bilincinde değilsiniz. Ölüm dünyada hangi dinden, hangi görüşten, ne olursa olsun bütün insanların ortak, kabul ettiği tek gerçek. Fakat konuşmaktan hoşlanmazlar. Evet. <gülüyor> Ama halbuki Peygamber halbuki. Efendimiz ölümü yani, sıkça hatırlayınız. Evet, evet, evet, evet. Çünkü aslında düşündüğünüz zaman anlayacaksınız hayatı biricik vazgeçilmez kılan tek şey ölümün varlığıdır. Eğer öyle bir son olmasaydı o kıymeti olmazdı yani. Bizi belki de diğer dinlerden ayıran evet. en temel özellik ölüm sonrasının varlığı evet. ahiret'in varlığı cennet'in evet. varlığı değil mi bu bizi bu iman bizi ayakta tutuyor evet. ama yarınımız meçhul olsa bu dünyada herkes daha çok birbirini yer değil mi tabi tabi tabi tabi tabi bütün var. teselli değil de bütün taziyelerde onu söylüyorum iyi ki yaşam sadece bu dünyadakinden ibaret değil ya. Çok güzel bir cümle. Çünkü Allah'ın adaleti şaşmaz. Bu evet. dünyanın adaleti evet. şaşar ama evet. o yüzden iyi ki ölüm var diyoruz bazen. Evet. Bir haksızlık gördüğümüzde bazen gücümüz yetmiyor o haksızlığın giderilmesi noktasında değil mi? Hani bazen böyle o noktada ne yapıyoruz? Vicdanen diyoruz ki ya iyi ki ölüm var ya. Çünkü yarın Allah hesabını soracak diyorsun. Orası seni rahatlatıyor yani. Elbette. Aynen. Hesap gününde zerre kötülük yapmışsam karşılığını göreceğim. Zerre de Kötülük yapınmış zamanı karşılığını alacağım. Ayetin esasında mealini verdi Ulu Hocam. Allah razı olsun. Femen ya'mel mithgâle zerretin hayran yara şerren yara. Kim zerre miskal bir hayır işlerse evet. mutlaka karşılığı vardır. Kim zerre miskal bir şer bir kötülük işlerse mutlaka Allah onun cezasını evet, evet. verecek. Bu ilahi bir fermandır. O yüzden bu dünyada gerçekten yaşarken bir karıncayı bile incitmemek lazım. Evet. Bırak insanı karıncayı bile incitmemek evet, lazım. Evet. O yüzden merhamet her zaman olmalı ya. Hulvi evet. Hocam siz nereleydiniz? Vallahi cihetlerimizin bir kısmı e, Midilli'den geliyor şimdi Yunanistan olan yerden. Osmanlı toprağıydı. E, Barbaros Sayreddin Paşa'nın kaptanlarından, Alaca kaptan. Alaca sözü şeyden geliyor, halk arasında samyeli vurmuş derler. Böyle pençe pençe olur suratı insanın Ondan evet. sonra. O biz bir, bir diye bir şeydir aslında, deli hastalığıdır. Derisi öyleymiş, alacası oradan geliyor. Kaptanlığı da korsanlığından geliyor. Eskiden korsanlar yaparlar ticareti. Hmm. Sonradan işte bir donanmaya katılıp onun bayrağını çekiyorlar yani. Bos kardeşler de öyle. Ondan sonra bizimkiler Zadi'yi atıyorlar. Evet koyuyorlar. Şimdi en büyüğümüz Uğur amcam. Ondan o diyor ki iyi ki öyle yapmışlar. Hepimizde iki de ismi var. Düşünebiliyor musunuz? Haldun Ulvi Alacak Kaptan Zade. <gülüyor> <gülüyor> Ulvi hocam Ramazan-ı Şerif ayında yıllar önce bir program yapmışsınız evet. ulusal bir kanalda. Evet. Sahur hatırlıyorum. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hatta o programda e, Emin... Işık hocamız rahmetli o Allah da vardı Hasan Kamil yani. Yılmaz Hocamız. Evet, evet. çok güzel günler eskideki Ramazanlar eski yıllardaki Ramazanlar daha bir güzeldi sanki. Yani. Vaa bizim o yaptığımız soğudu biraz daha e, e, insani yani her şey hayat dijital değişik şey hani insani ilişkiler biraz soğudukça diyelim daha doğrusu mahalle kalmadı misafirlik kalmadı komşuluk kalmadı yani. Bizim evlerimizde misafir odaları vardı. Biz çocuk olarak sıkılırdık çünkü bizi kitlerlerdi, bizi sokmazlardı içine yani. Misafir yemek takımları vardı. Misafir Aa. gelince onlar çıkardı falan ondan sonra. Ee, mesela ben kendi çocukluğumdan anlatayım. Daha 9-10 yaşlarındayken falan. Misafir geleceği zaman herkes tabii giyimine, giyimine dikkat eder. Çocuğu da şey yaparlar, saçını tararlar falan. Ondan sonra da misafir girmiştir. Bir içeri girersiniz, bir el öpersiniz, çıkarsınız. Öyle oturmak yok yanımızda muyum? Çıkarsınız. Sonra oturmana müsaade ettiler oradan sonra. Bir yaş daha aldığın zaman sorulara cevap vermene izin verdi. Bir süre sonra muhabbete. O zaman da ben sıkılırdım bundan. Sonra anladım ki tedricen yani yavaş yavaş büyütmüşler sizi anlatıyorum. Yani bir eğitim budur zaten yani. Kesinlikle. Öğretim okullarda olur, eğitimde bu olur. E bunlar kalmayınca büyük aileler parçalanınca ondan sonra yani adam trafikten şeyi iftara yetişemeyince <gülüyor> hayatın her şekli değiştiği gibi fakat bir iftara unutmuyorum Kartal'ın soğanlık diye bir şeyi var Mahallesi. yakacağa giderken evet, evet, orada, orada orada bir cami yapılıyor şeylerin biriketlerin üstüne kalasları koymuşlar Ondan sonra bir de donanma yapmışlar yazdı tamam. donanma yapmışlar böyle. Hiç tanımadığım insanlarla, bilinen neler böyle, o şeyin de donanmalarının altına, şimdi bile Tüdem'de kendi kere oluyor. İşte, Muhteşem bir şey. Yani işte ya. o sofralardaki i̇şte. keyif başka olur. <gülüyor> evet. Çünkü tanımadığın insanlarla, evet. bir de ihtiyaç sahibi insanlarla aynı sofrada evet. olmak lazım. Evet, evet evet. Kesinlikle. Yani orada sınıf şeyi yok, sınıf Hiyerarşı parçası olmamalı. Evet. Kabe'de bile değil mi hiyerarşi yok. Herkes tavaf ediyor. E niye Kimse herkes aynı tanımıyor. beyaz şeyleri giyiyor ya. yani değil mi? Kefen misali. Sefen hemen yine Adem abi aklıma geldi hocam. Morkçu ya. Dedim ya az önce. <gülüyor> sessizlerin sesi olmaya evet. çalışıyoruz. E, sabır isteyen. E, çünkü Allah kimseye e, ağrı acı vermesin. Acısı olanla uğraşmak Zor. bir bir hayli yani maşakatlı bir şey. Ama Rabbime hamd olsun ki biz de ortada götürmeye çalışıyoruz. Evet. Yani nabzına göre şerbet derler ya biz de ona göre <gülüyor> evet Değerlendirmeye çalışıyoruz. Memleket neydi Adem abi? Ben e, tokatlıyım. Evli 4 çocuğum var. Maşallah. Ellerinden perler. 3 kızım, 1 oğlum var. Şu anda e, bir tane de torunum var. Allah başlasın. İnşallah maşallah. bir tane de gelecek. Inşallah oh yakın. ne güzel. Olif hocam sizin? Maşallah. Ve benim de 4 çocuğum var. 2 tane torunum var yalnız. Hayır benim maşallah. ikisi yapılmış. <gülüyor> 2 tane şey. Bununla ilgili bir şey anlatayım size. Anlatırken aklıma geldi. En son da doğan Yunus. benim Yunus Yunus hemen 28 Şubat'ın ertesinde doğdu ondan sonra. Ahmet Hakan'la bir sene sonra programı yapıyoruz. Ee, dedi ki sizin ailede de bir dedi şey var, yeni birisi gelmiş dedi, evet dedim Yunus doğdu dedim. Adı dedim niye Yunus biliyor musunuz dedim. Niye dedi, e, Yunus'un dedim bir dizisi var, ben son günlerde çok söylüyorum onu. Ey Yunus sana söyleme derler, ya ben öleyim mi söylemeyince? <gülüyor> sonra. Dedi ki kaç çocuğunuz var dedi, dedim dört tane. Maşallah dedi de yani bu zamanda herkes bakabileceği kadar çocuk yapsın diyorlar. İşte dedim bu slogana yürekten katılıyorum. Herkes bakabileceği kadar çocuk yapsın. Ben benim Yunus'a bakıyorum bakıyorum bakmaya dayamıyorum dedi. Allah Allah. <gülüyor> Allah hayırlı evlatlar ben Çocuk muhteşem bir şey. Kesinlikle. Ben sadece kendi çocuklarımı değilim. Bütün çocukları çok U seviyorum. Ulvi Hocam çocukluk deyince sizin çocukluğunuz şişide de diye Evet, evet. Daha çok orada mesela hani Rumlar, Ermeniler, evet. komşularınız çoktu. Çünkü ben o bölgeyi de biliyorum Kurtuluş'ta. Evet, o bölgelerde benim de arkadaşlarım var farklı dine mensup. Mesela Ramazan ayı geldiğinde yani o ailelerin İslamiyete, Müslümanlara gerçekten son derece hassasiyetleri vardı. Vallahi yani. Yönde. insan yönde. acı bunu söylemek ama yani o bakımdan o günleri özlüyor insan. Çünkü Maalesef bizim kendi toplumumuzun içinde ondan sonra saygı göstermeyenler falan çok çoğaldı son zamanlarda. Halbuki o zamanlar katliyen korkumu söz konusu. Zaten kimse bilmezdi yani. yani Bilirdik Rum olduğunu, Musevi olduğunu falan ama kimse bir ayrıcı, ayrımcılık falan yoktu yani. Böyle yaşanıyordu. Atabilirim. Bununla ilgili enteresan bir şey var işte. Şeye gittim, yani Liege, orada bir program yapacağım. Bir, bir süre önce de Ramazan Kurgamı olmuş, namazan bayramı olmuş. Fakat hafta sonunda kutluyorlar, hafta içinde olamayacağı için. Bir kilisenin müştemilatında yapıyorlar. Bize namaz için bir yer hazırladılar. Seccade olacak şeyler de sermişler ondan sonra. Ee, sonra Musevi, Haham başı geldi. Patrik geldi, Ermeni Patrik geldi, Kardinal geldi, hoş verin. Ve imam geldi. Ondan sonra herkes kendi kitabından bayramla ilgili okudu. Müslümanların bayramını kutladılar. Ondan sonra, sonra bana dediler ki... Abi sen de çık bir şeyler söyle. Ya dedim ne söyleyeceğim ben Fransızca bilmem dedim. Abi de sen de, de bir söyle biz çeviririz. Ondan sonra Şimdi beni takdim ettiler aktör aktör diye. Orada bir kıymetli bir şey o. Alkışlıyorlar falan adamı. Ondan sonra çıktık şeye. Dedim ki bu dedim, çok güzel bir buluşma. Ben dedim ama Şişli'de büyüdüm İstanbul'un Şişli semtinde. Biz, biz sizin gibi buluşmazdık böyle. Museviler vardı işte Rumlar vardı Ermeniler vardı. Biz zaten beraber yaşıyorduk dedim. Alkış koptu. <gülüyor> <gülüyor> ya dinimiz ne olursa olsun evet. e, ortak paydamız insanlıktır. Aynen. İnsan olma noktasında, birbirimizi anlama noktasında, değer verme noktasında e, hepimizin ortak paydası bu olmalı yani. Tabii. Ben öyle diyorum. Elbette. Herkesin çünkü yani tabii ki her gönül ister ki herkes Müslüman olsun. Hani çünkü Kur'an-ı Kerim'de inne'd-dina 'indallahi lislam Allah indinde tek din İslamdır. Evet. E, ama e, tabi herkes Allah hür irade vermiş, herkesin farklı bir rotası var. Herkese bu noktada saygı duyuyoruz. İslamiyet'in bütün güzelliklerini siz sunarsınız. Sunarsınız. Evet. Tak, e, takdiri onlara bırakırsınız. Siz de benden daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Önce adalet gelir. Ya. Yani önce adalet gelir. Eskiden milli devletler yoktu. Kim hangi adil hükümdarın şeyinde hükmünde rahat yaşıyorsa oraya gidiyordu yani. Yani. E, Şam, e, Müslüman Türkler Anadolu'ya geldiklerinde, ondan sonra onları Müslüman Kürtler karşıladılar. Ya. E, ve Alparslan'ın ordusunda Müslüman Türkler vardı, Müslüman Kürtler vardı ve Bizanslılar vardı. Tekburlardan eleman demiş Bizanslılar vardı, anlatabiliyor muyum? E, Osmanlı neydi ki yani? Emin asıllı Osmanlı, Türk asıllı Osmanlı değil mi? Böyle yaşıyordu, yaşadıyordu. Şimdi Adem abime tekrar Ulva bir dönelim mi? Böyle evet. Sanki böyle Reşadiye'de çocukluk anılarından böyle Ramazan'dan kalma böyle bir <gülüyor> anlatacağı bir şey vardır belki. Evet, evet hocam. Şimdi o zamanlar gerçekten bir aşktı. Bir yani gerçekten bir sevdaydı. Böyle e, muhteşem geçerdi. Bunlardan e, mesela e, iftar olduğu zaman mesela iftar oldu, ezan okunmaya yakını hani kapı açılırdı bakardın kapının ne bir ikram gelmiş. Kimisi çörek yapmış. Kimisi börek yapmış, kimisi sarma yapmış. Paylaşım vardı. Hani Efendimiz Aleyhisselam bürü komşusu aşken tokyatan bizden değildir ya. diyor. Ee, biz de işte o zamanlar öyleydi. Ben bir örnek bir şey anlatayım ben. Tabii. Daha küçüktüm ben 5-6 yaş ama iyi hatırlıyorum. Ee, Ramazan olurdu. Mesela sahur vakti geldiği zaman hani çocuk çocuktu ya. Şimdi derler çocuklar uyusun. Yani. Dayanamaz, oruç tutamaz yok diyorduk. Biz hani babam e, yatan altından şöyle bakardık. Hani Hı -hı. babam sofradan hani kalksın, geçsin odasına da biz hemen sofraya oturup ertesi güne orucu hazırlanalım. Gerçekten e, yani bu şekilde bir sevda vardı. Ama o o sevdayı da o aileden o değil mi? O anne ebeveyden alıyor insanlar. Aynen. Aynen o onu yaşar. Aynen Aynen, aynen hocam. Yani bayramları farklı olurdu. Yani sahuru bir farklı olurdu. Hani çok güzel bir anılar vardı. O anıları insan özlüyor ya. Çünkü çok örf annelerimiz, anne kültürel miraslarımız hep geride kaldı ya. Son dönemlerde tabii çok karamsar dolmayalım ama hani yine gerçekten Türkiye'de hamdolsun Müslümanlığımızı yaşayabiliyoruz en azından. Ezanlarımız okunuyor elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman hissediliyor en azından. Ama tabii hani eski vurgusu niye yapıyoruz? Eskiden siz çok güzel bir ifadede bulundunuz. Hani dijitalleşmenin evet, ötesinde evet, ana analogtuk. Evet. Yani gerçekten öyle. Hani şimdi komşuluk bitti, site hayatı vesaire. Ama bazı sitelerde dikkat ediyorum o komşuluk yani belli oranda iyi nispetle gidiyor. İslam'da 40 yönden Doğu, Batı, Kuzey, Güney 40 ev birbirine komşudur. Bu aslında bütün şehir birbiriyle komşu demektir yani değil mi? Hmm. Hemşeylik oradan gelir aslında. Değil mi? yani. Şöyle yani o hadis aklıma geldi. Evet. Peygamber Efendimiz diyor ki yani Ce Cebrail Aleyhisselam bana komşuluktan o kadar e <gülüyor> bahsetti ki ben Allah'ın hani komşuyu komşuya mirası kılacağını zannettim diyor. Evet, evet. Ev alma komşu al. Evet. Belki evet. atalarımız, belki de bu hadisten esinlenmek suretiyle bu cümleyi ifade etmiş olabilir. Aynen, aynen. Gerçekten, aynen, hani, aynen. komşu çok önemli tabii. yani. Çünkü komşu, hani sizin mesela oğlunuz, kızınız, amcanız, dayınız, teyzeniz vardır ama hep farklı farklı yerlerde oturuyorsunuzdur. Evet. Ama sizin oturduğunuz yerde, size en yakın olan komşunuz, Allah göstermesin, en sıkıntılı süreçlerde değil mi? Yani bir evet, sizin imdadınızda koşacak onlar. Yani. Belki oğlunuz yetişemeyecek ama komşunuz yetişecek. Fatih Hocam ben dedik ya az önce aileden gelen bir şey. Ben bunu unutmuyorum. Ben mesela mahallem, ben Esenler'de oturuyorum. Çıkmaz sokak, benim sokak, oturduğum sokak yaklaşık 28 senedir aynı sokakta oturuyorum. Hamdolsun. Şimdi burada din değil ayırmıyoruz. Dedik ya az önce hepimiz kardeşiz. Yani Herkesin görüşü kendisine. Ben saygı duyarım. Tamam. Sokağı hocam komple kapatıyoruz. Işıklandırıyoruz. Oh. Yani zaman... Ramazan'ın şeyini mahalle veriyoruz. Bundan da üst sokaklara başka bir sokaklara böyle beraber bir davetiye gibi böyle bir ilgi, bir alaka Tabii. ses getirdik. Ama Duasını ne zaman, ederiz. Ama ne zaman pandemiden önce. Pandemi şunu öğretti insanlara. İnsanın insana ihtiyacı var. Sen istediğin Kesin kadar giderler. dizileri çevir, istediğin kadar internette dolaş, bilinen ne yap. Esas şudur. İletişim budur yani şu hep yaptığımız. Kesinlikle. yaptığımızı Çok aynen katılıyorum. Biz hep şey derler, Siz de kendi mesleğinizde çok şey yapıyorsunuz. Tiyatroculuk bu sohbete çok benzeyen bir şeydir. Canlıdır çünkü. Değişebilir, gelişebilir. Seyirci orada pasif değildir. Seyirci hiçbir şey yapmasa, alkışlamasa, ne yapmasa bile elektriğiyle sizi yönlendirir. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Peki Ulvi hocam 52 yıl He. bu mesleği icra ediyorsunuz. Hı -hı. Dile kolay, yarım asır. Evet. Yani şöyle diyebilir miyiz mesela, hani siz meslek icabı, oyuncu, Hı -hı. tiyatrocu. Evet. E, yani Yeşilçam'da kemal sunallardan tutun, bir Tabii. sürü filmlerde oynadınız, dizilerde oynadınız. Evet. Yani şunu diyeceğim ben, bir insan bu dünyada farklı meslek gruplarında olabilir. Herkes bir oyuncu mu? Oyununu mu oynuyor bu dünyada? Tamam, bu hamfilime Şimdi inşallah bu gelirken de biraz daha çalıştım üstünde belki bu ayın sonuna yetişecek kitabımı çıkartıyorum hayat hikayemle ilgili. İsmi Hayatta Oynamam. Hayatta Oynamam. oynamam. Şöyle çünkü şimdi insanları oynadıkları rollerle özdeşleştiriyorlar. Kemal Sunar dünyanın en ciddi, en akıllı adamlarından biriydi. Ben Babra Karmalı oynadım, Demirel'i oynadım, Tarkan'ı oynadım ne bileyim bir sürü rol oynadım. Ama benim katil oynamam için cinayet işlemem gerekmiyor. Sonra biz perdede, ekranda, sahnede oynarız. Siz esas hayatta oynayanlara bakın. Onlar bizden çok daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> çok daha fazla, daha fazla dürüst rolü yapıyorlar, yapıyorlar. <gülüyor> ben hayatta oynamam. <gülüyor> Süpersin ya. Vallahi bu kitabı ben de okuyacağım. Evet, evet. İnşallah, i̇nşallah takip edeceğim size de. İnşallah. Allah razı olsun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hocam. İnşallah güzel kitlelere ulaşır. nitelikli. Ee, okuyucular okur istifade eder. İnşallah. Ee, hayatta oynamam. Gerçekten çok güzel bir başlık ama yani ilgi çekici. E hocam, şimdi ben hocam diye hitap ediyorum. Gerçekten bu tiyatroda, bu sinemada gerçekten dua yenisinden. 52 yıl yani. Dile kolay. Evet, ya, yaşınızı sormayayım, nazar değmesin. Yok yok fark etmez. 71 yaşındayım. Maşallah. 71 kere maşallah. <gülüyor> Sağ olun. Ben şey diyorum, 70'e merdiven dayadık da merdivenin basamakları hafiften kürümeye <gülüyor> başlamış. Şimdi tabii Yeşilçam'da mesela ilk akla gelenlerden bir tanesi Rahmeti Kemal Sunal'dır. Evet. Mesela onunla bir postacı He. filminiz vardı. Orada Boyacı, Bayram'dınız. Mesela oradan anlatacağınız bir hikaye var mı? Çok önemli bir şeydi tabii. Ben de Kemal Sunan'ın seyircilerinden biriydim. Anlatabiliyor muyum ondan sonra? Onunla beraber öyle denk düştü. Oynamaya başladık. Ondan sonra çok güzel bir kadrosu vardı. Rahmetli Memduyun çekiyordu. Fatma Girik vardı. Eldalı Özyağcılar vardı. Daha bir sürü iyi oyuncular vardı. Ben de tabii seyirci olarak tanıyordum şeyi. Fakat o şeyde, filmde... Hayran oldum. Böyle bir disiplin, böyle bir ciddiyet. Hani neredeyse asık suratlılığı varan bir ciddiyet. Adam rol yapıyor. Yani eee <gülüyor> Kemal Sunan gelse buraya otursa, yani şey dışında, çekim dışında falan. Ya yani ismini bile söylemez üç saatte. Yani. öyle bir adamdı. Fakat fakat konuşmayı bir... da sevmiyormuş. Hayır kadar. hayır. Hayır, işini yapan bir adamdı. Fakat Kemal Sunal şuraya çık çıkıp da bahçede bir çay içemezdik kardeşim. Yani bir sokakta gezemez sanırım ya. Yani? Bir atlama yapalım. Ben Türkiye-İtalya arasında çalışan bir feribotta 2000-2001 senelerinde stand up yaptım. Genel müdürümüz de Binali Yıldırım'dı. <gülüyor> ondan sonra ben Çeşme'deyim, İtalya'ya hareket edeceğiz vefatını duydum şeyin ondan sonra Kemal Sunal'ın. Çok üzüldüm tabii ama yapacak bir şey yok gideceğiz zaten birazdan. Ertesi sene Anmaya gittim. 3 Temmuz'dur. Herkese söyleyeyim onu. Hiç öyle şatapatlı konuşmalar, manışmalar yoktur. Bir dostu var anladığım kadarıyla. Aile dostu. O Kur'an okuyor falan. Ondan sonra El Fatiha bu kadar. Ondan sonra. Şimdi siz Diyanet Televizyonu'da da daha önce yayın yaptınız. Evet. Değil mi? O, evet. e, yani bu kanala aşinasınız. Bu kanalda <gülüyor> evet. bir emeğiniz var. Evet. O program nasıl bir programdı? Soru Bahane diye bir programdı. Aa, sonra enteresan bir formatı vardı. Kazanan... Hediye çeki alıyordu, <Gülüyor> kendisi için değil, bir ihtiyaç sahibine devrediyordu. Ha, çok güzelmişti, madem evet. evet. abi. Çok güzel bir formattı. Çok... Son biraz zordu yalnız söyleyeyim onlara <gülüyor> sonra. E, biraz zorlanıyordu şeyler. Hani ben bile bilemiyorum diyeceğim ama sonradan hocalar bana da gelmedi. Onlar da biraz vardı ama e, şey olarak, düşünce olarak, çekim olarak da şeydi. Yani bu tip yarışma programları çeken bir yönetmen çekiyordu. Sonra... İhtiyaç sahiplerine gitmesi güzel bir evet. şey değil mi? Evet. Güzel bir proje yani. yani bunu diyor, şey yapın, tanıdığınız, bildiğiniz bir ihtiyaç sahibine verin diye veriyorduk. Allah razı olsun. Allah sen de razı olsun Adem abi. Evet hocam, Ramazan-ı Şerif ayındayız. İftar sofrasındayız. Gerçekten e, bu gecemizi, bu akşamımızı şenlendirdiniz. Allah e, var etsin sizlere, iyi ki varsınız. Ben hocam Ramazan ayındayız hiç oruç zorluyor mu tutarken? Valla ben aç kalamayan bir adamımdır ama oruç başka bir şey yani. Değil mi? Evet yani sadece tabii şey değil biliyorsun. Mideyi tutmak değil tabii sadece yani tabii dilinizi de tutmak ondan sonra, davranışlarınızı da tutmak, orada da tutmak. Esas onu becermek galiba biraz daha kıymetli olan galiba. Kesinlikle. Yani mesela bedenen aç kalmak bir şey yemeyip içmemek, biz hep işin maddi boyutundan bakıyoruz. Bir evet. de manevi boyutundan orucu bozan şeyler var esasında. Neyse gıybet, dedikodu, iftira, e, işte karşı tarafına bağırmak, çağırmak, kalbini kırmak. ya Bunlara da biraz azami derecede önem göstermemiz gerekiyor bence de Hocam. Evet, o zaman galiba oruç oluyor. Tam. Değil mi? Yani orucun o zaman sevabı azalmış olmaz e, yani o zaman tam anlamıyla. Evet. Ya zaten hem beden hem ruh ikisi bir bütündür. Mesela namaz kılarken de öyle değil mi Ulu hocam? Yani namaz kırıyorsunuz bedeniniz tamam o şekli şeyleri yapıyor. Yani okuyorsunuz, secdesi, ayağa kalkıyorsunuz, okuyorsunuz ama akıl başka yerde biz ya. bedenen onu yapıyoruz ya ondan zaten keyif alamıyoruz. Evet. Değil mi Adem abi? Evet. Mesela evet namaz noktasında ne demek istersin? Hocam namazda e, mümkün ver. bu şu içinde e, namazı eda etmek gerekiyor. Dünyalığı tamamen e, elimizin <gülüyor> arkasıyla itmemiz gerekiyor. Ee, şimdi Ramazan'a gelince de yani e, mübarek o kadar bereketli, rahmetli ki yani e, Rabbim inşallah e, bayrama da ulaşmayı nasip etsin. Abi. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde. E, bir de şunu söyleyeyim. Bu sene nasip oldu Ramazan'ı tuttuk. Rabb'im kabul etsin. Amin. İnşallah devam ederiz. Bakalım seneye nasip olacak mı? Ya o yüzden <gülüyor> elimize bir e, Rabb'im bir ikram sunmuş. Bir hediye sunmuş. Bunun kadrini, kıymetini bilip sabırla, e, metanetle inşallah e, bunu tamamına erdirmeyi nasip etsin. Amin. Mesela dedi huşu dedik ya Hulvi hocam. Mesela çok güzel bir ifadede bulundu Adem abi. Bir dahaki sene ya nasip diyoruz ya. O zaman hani huşu istiyorsak ibadetlerimizde namaz kılıyoruz, akşam namazı. Mesela allah Ekber dedik kıldık ya, ruh ve beden bütünlüğünü sağladıktan sonra şu düşünceyle kılarsak bence herhalde nirvana'ya ulaşırız Son namazımız. Aynen. Değil mi? Aynen. Yani veya son yemek yiyişimiz, son oğlumuzla, kızımızla, eşimizle bakışımız. Aynen. Böyle bir hayatı yaşarsak bence hayatın kendisinden lezzet alırız diye düşünüyorum. Ne dersin Hocam? Aynen katılıyorum. Son olmasa bile son gibi evet <gülüyor> gibi aynı. <gülüyor> evet. Bir de hocam dikkat ettim Adem abi hep güler yüzlü. Evet, Tebess tebessüm evet. hiç şey eksik gibi. değil ama evet. dikkat ettim. bak evet, baştan evet. sona kadar evet. Evet. hep tebessümlü. Peygamber Efendimiz de diyor, hani Verecek bir paran yoksa da bir tebessüm et ya. Yani. Allah razı olsun. Sadaka yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> Allah razı olsun. Gülen yüzün hiç solmasın adım Cümlemi abi. Siz de, de öyle Hulübü Allah razı olsun. Gerçekten çok keyif aldım. Allah ne muradınız varsa versin. Amin. İnşallah yine böyle güzel bir yemek sofrasında olur. Muhabbet sofrasında olur. Tekrardan birlikte olmayı Allah bizlere nasip eylesin. Biz de sizlere verirsin. çok çok teşekkür ediyoruz. Bu mübarek akşamda bizlere misafir ettiğiniz sağ olun, var olun. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat, afiyet. Hocama da aynı şekilde temenni dileklerimi evet. iletiyorum Allah inşallah. Razı olsun. Sağ Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Peki. Hocam, Allah razı olsun evet. Osmanlı'da bir diş kirası vardır. Bilirsiniz. Evet, evet. Biz de sizlere Diyanet Şerif Başkanlığımızın evet, iki güzili sağ eserini hediye sağ ediyoruz. Sağ Adem abi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Efendim, bu akşam da Ramazan soframızdaki muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın yine huzurlarınızı olmayı hedefliyoruz. O güzel hanelerinize misafir olacağız. Bakalım hangi güzili de iki insanla beraber olacağız. Hepinizi Allah emanet ediyorum. Hoşça kalın.